Selamünaleyküm Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Avustralya'dan e, haç hazırlıkları arasında size cuma konuşmasını yapıyorum. E, Allah hepinizden razı olsun. Hepinize dünyanın ve ahiretin mutluluklarını dilerim. Cenab-ı Mevla gönlünüzde ne gibi muratlarınız varsa herkesin kişisel efendim özel istekleri vardır muhakkak. Güzel isteklerinizi Allah erdirsin. İki can da azı ve bahtiyar olun. Efendim e, ben e, 3 tane hadis-i şerif okumak istiyorum. Eğer uzun olmazsa bunlar müjdeli hadis-i şerifler olarak e, cennetlikleri anlatan cennet ehlinin efendim hallerini anlatan hadis-i şerifler olacak. Biliyorsunuz e, cennet e, ve cehennem haktır. El cennetü hakkun ve naru hakkun Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri bu ikisinin hak olduğunu açıkça beyan ediyor ve e, cennetin hallerini e, durumlarını, güzelliklerini anlatan ayet-i kerimeler çok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de hadis-i şeriflerinde efendim e, cennetle ilgili bilgiler çok. E, bunların için söylüyorum bazı insanlar doğrudan doğruya ahireti inkar ederler, kafir olurlar. Bazıları da dolaylı yoldan inkar ediyorlar. Onlar da bir çeşit efendim çok büyük hataya düşüyorlar. Yani ben bir şey demek istemiyorum ama düzelmelerini dilerim. Efendim Cennet de cehennem de bu dünyada. Yani ahirette başka bir şey yokmuş filan manasına. Öldükten sonra sanki dirilmek yokmuş gibi. İnsan burada işte e, yaşarsa, efendim e, mutlu yaşarsa cennette gibi olur. Efendim, mutsuz yaşarsa cehennemde gibi olur. Tabi bu da bir çeşit inkar oluyor. Kafirlik oluyor. Ahirette inanmamak oluyor. Ahiret vardır. velba ba'su ba'del mevti. Hakkun öldükten sonra dirilmek haktır, muhakkak olacaktır efendim ve orada mahkeme-i kübra olacak ve e, insanlar mahkeme-i kübrada muhakeme edildikten sonra yani yargılandıktan sonra iyi insanlar cennete girecekler cennet haktır, olacaktır kötü insanlar da ce cezalarını çekmek için cehenneme gidecekler cehenneme gidecek insanlar kimlerdir efendim Müminler cennete gidecek. Has Allah'ın salih, abid, zahid, güzel kulları, peygamberler, efendim ı kiramın, efendim tanıdığımız mübarek kişileri, efendim tanıdığımız büyük efendim e, e, zatlar, sevgiyle andığımız kişiler, iyi insanlar cennete girecek. Mümin olup da efendim günah işleyenler ise, e, efendim onlar. Cezalarını çekecek kadar cehennemde yanacaklar. İnsan mümin olur, yani ben Allah'a inanıyorum, ben Peygamber'e inanıyorum, ben Kur'an-ı Kerime inanıyorum, ben Müslümanım elhamdülillah derse, o insan mutlaka cennete girecek. Menkale, la ilaha illallah, dekel cennet. Cennete girecek ama cennete girişin iki şekli var. Bir doğrudan doğruya bir gayri hesap efendim veyahut hesaptan sonra bir gayri azap, azaba uğramadan cennete gitmek. En güzeli bu tabii. En güzeli hesap uğramadan, hesap bile sorulmadan doğrudan doğruya cennete gitmek. Onun altındaki güzel olan şey, hesaba görülüp de hasenatı fazla olduğu için seyiatından cenneti hak edip cehenneme düşmeden cennete gitmek. Böyle cennete girecekler insanlar. Bir kısmı müminlerin efendim günahkar olduğu için Mesela namaz kılmadığı için günaha giriyor. Mesela faiz yediği için günaha giriyor. Mesela yalan söylediği için günaha giriyor. Hayatın çeşitli efendim olayları insanlar buralarda Allah'ın istediğine uygun hareket etmeyi bazen başaramıyorlar. Müslüman oldukları halde, mümin oldukları halde. Ben öylelerini tanıyorum. Güzel e, meslekten efendim çalıştığım yerlerden, üniversiteden dostlarım mert insanlar vardı. Diyorlardı ki mesela ben müminim e, hocam. Efendim, sizi seviyorum, İslam'ı seviyorum ama işte alışamamışız, ibadetlerimizi yapamıyoruz, namazımızı, niyazımızı ihmal ediyoruz. Bu bizim kusurumuz, kusur olduğunda biliyoruz diyorlar. Evet, kusur olduğunu bilmek de bir fazilettir ama kusuru terk etmek lazım, kusuru devam etmemek, yapmamak lazım. Çeşitli insanlar böyle kusurlar işledikleri için tabi cezayı çekecekler. Hani insan bir seyri sefer suçu işlese. Arabasını kullanırken büyük bir yanlışlık yapsa polis çevirse efendim elbet ceza yazar o cezayı ödeyecek yanlış yaptı diye e, Müslümanlardan hatalı olanlar cezasını çekecek efendim ondan sonra cennete girecekler efendim cehenneme doğrudan doğruya gidecekler mümin olmayanlar yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah dememişse efendim bu devirde bir insan çünkü devir Peygamber Efendimiz'in çağı, devri Yani Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra Artık Allah'ın evvelce göndermiş Olduğu peygamberlere Tabi olan insanların da En son gönderdiği peygambere Uyması lazım Devir, devri Muhammed'i oluyor Peygamber Efendimiz peygamber olduktan sonra Dini devre değişiyor Peygamber Efendimiz'in Hz. Muhammed'i Mustafa'nın Devresi başlıyor Peki Musa ama inananlar ne olacak? Peygamber Efendimiz'e inanacak. Musa Aleyhisselam gelse, Peygamber Efendimiz'e tabi olacaktı. Hz. İsa Aleyhisselam gelecek, inecek, Peygamber Efendimiz'e tabi olacak, Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olacak diye rivayetler var. O halde Hz. İsa'ya tabi İseviler de, yani Hristiyan efendim, Hz. Musa'ya tabi Museviler de, yani Yahudiler de, ne yapması lazım? Allah'ın kitap ehli kulları oldukları için kendilerine kitap gönderilmiş, peygamber gönderilmiş kulları olarak en son habere, en son peygambere tabi olması lazım. Eğer bir insan Allah'a inanıyor da ama peygamber efendimize tabi olmuyorsa, onların da e, e, şey olmadığı, mümin olmadığı Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Efendim kesin ayet-i kerimeler var. لَقَدْ كَفَرَ kalu قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسُّهُ Mesela Hazreti İsa'yı tanrı sananlar kafir olmuş oluyor. Ee, efendim, trinite Allah üçtür, üç birdir, üçün biridir gibi efendim e, teslis inancını şey yapanlar, onların kafir olduğu bildiriliyor. Binanele maalesef öyle düşünenler de doğru inancı bulamadıkları için ebediyen cehenneme e, girip orada ebediyen kalacaklar. Niçin? Çünkü Allahu Teala Hazretleri bildiriyor ki İnnallaha la yagfiru enüşreke biri şeyen veya ma döne darlik elmen Allah kendisine şirk koşmayı da çok büyük suç olarak kabul ediyor. Tabi hiç inanmamak kapkarak simsiyah efendim kaskatı dinsiz olmak, inançsız olmak, hiç inanca sahip olmamak en aşağı duruma ama bir inancı olup da yanlış inancı olmak müşrik olmak da cezadan kurtarmıyor insanı. Onlar da cehennemlik olacaklar. Bir de bazı insanlar var, efendim diyorlar ki biz Müslümanız. Ama kalpleri Müslüman değil. Veyahut yaptıkları işlerden veya söyledikleri sözlerden dolayı İslam'dan kendileri istemeseler bile, farkında olmasalar bile çıkmış oluyorlar. Yani trenden düşmüş gibi, vapurdan denize düşmüş gibi oluyorlar. Yani istemedi ama söylediği sözle, yaptığı işle artık o vapurda değil, o trende değil. O kurtuluş treninde, o kurtuluş vapurunda değil. Gitti efendim dalgaların arasında, köpek balıklarının arasında düştü, gitti. Öyle oluyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insan böyle farkına varmadan bir söz söyler, cehennemin uçuruna, uçurumlarına onu o söz Böyle uçurur, götürür deniliyor. Demek ki bir insan efendim müminim dediği zaman imanına göre yaşamalı. Eğer diliyle söylüyor da kalbiyle inanmıyorsa ona da münafık deniliyor. Diliyle söylemesi de kurtarmıyor. Onlar da ebediyen cehennemde kalacak. <gülüyor> Bakın ne kadar tehlikeli insanlar var, ne kadar tehlikeli istikbale uğrayacak cezaya maruz kalacak, tehlikeli durumlarla karşılaşacak sınıflar var. Bunlardan olmamaya, bu cinsten, bu türden olmamaya çok dikkat etmek lazım. Münafıklar hakkında bir ayeti i de allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, e, Peygamber Efendimiz'in zamanında mesela e, Peygamber Efendimiz'i görmüşler. Mübarek yüzünü görmüşler, mübarek sözünü duymuşlar, vahyin geldiğini görmüşler, mucizelerini görmüşler ama e, biz Müslümanız diyorlar ama kalpleri inanmamış. Onlar ne olacak? Mesela ayet-i kerimede bildiriliyor ki İza ca الْمُنَافِقُونَ قَالُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُ Münafıklar sana geldikleri zaman ey Resulüm dediler ki اِنَّكَ لَا Hiç şüphe yok ki ya Muhammed sen Allah'ın Resulüsün dediler. Güzel demişler. Tamam. Böyle bu sözü söylemişler. Ne buyuruyor allah Teala Kerimesi münafıkun suresinde bu olayı bildirdikten sonra arkasından bu olayın değerlendirilmesini oradan anlayacağız vallahu yâlemu inneke le resûlühü tamam Allah biliyor ki sen Allah'ın gönderdiği hak peygambersin tamam doğru yani senin hak peygamber olduğun kesin ama vallahu yeşhedü innel münafıkkîne le kâzibun Allah da şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyorlar Ayet-i Kerime'de bir nükte var. Münafıklar geliyorlar, neşhedü innekele Resulullah diyorlar. Şehadet eder ki sen Allah'ın Resulüsün muhakkak diyorlar. Wallahu yeşhedü innel münafıkine le kâzibun. Allah da şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Şimdi yalan söylüyorlar deyince tabii bir insan ha, yalan söylüyorlar. Demek ki acaba sözleri doğru değil mi? Sözleri doğru. Allah rüyale Resulü senin Allah'ın peygamberi olduğun doğru ama işleri inanmadığı için yalan söylüyorlar. İşte böyle de olmamak lazım. Yani kafir olmamak lazım. Tamamen dinsiz olmamak lazım. Neden olmamak lazım? Cehennemde ebedi yanar da ondan müthiş müthiş azaplara uğrar. Çok pişman olur ama hiç fayda etmez. Firavunlarla, Nemrutlarla, şeytanlarla cehennemde ebedi kalır. Efendim kafir olmamak lazım. Müşrik de olmamak lazım. Yani inancı olup da çarpık, sapık, ortak koşarak böyle inançlı insanlar. Onlar da kötü, onlar da ebediyen kalacaklar. Münafık da olmamak lazım. Çünkü diliyle söylediği zaman kurtarmıyor. Kalbiyle inanacak ve efendim ondan sonra iyi bir Müslüman olacak. Demek ki bu durumlarda olmamaya dikkat etmeli. İnsan düşünmeli, taşınmalı. Bakın ben üniversite profesörüyüm. Efendim bu konular bizim kendi mesleğimizin icabı olarak çok iyi bildiğimiz konular. Efendim bütün filozoflar böyle bu meseleler üzerinde düşünmüşler. Büyük çoğunluğu Hristiyan olsun, Yahudi olsun, efendim hatta hiçbir inanca bağlı olmayan hür insanlar olsun, bilimsel araştırma yapan insanlar olsun, hepsinin vardığı sonuç bu kainatı yaratan, yöneten, bu güzel düzeni efendim nizamı veren alemlerin Rabbine hepsi inanıyorlar. Ama Rabb deyince efendim onun mahiyeti hakkında yalan, yanlış, eğri büğrü şeyler söyleyince olmaz. Batı'da çok çok güzel filozoflar, e, felsefoflar, e, hakimler düşünürler var. Efendim Allah'ın varlığını, birliğini güzel kitaplar yazarak ispat etmişler. diğer İşleri Başkanlığı da onların bazı makalelerini Amerika'dan, Avrupa'dan efendim mecmalardan alarak, dergilerden alarak efendim tercüme etmişler. Güzel şeyler var kesin yani. Allah'ın varlığında tereddüt yok. E, Allah'ın varlığında tereddüt yok. Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunda da tereddüt yok. O da çok kesin ispat ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu da kesin. Çok güzel ispat ediliyor. O halde insan Allah'a inanmalı, Resulullah'a uymalı, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini tutmalı. Bu kadar basit. Böyle yapmayınca tabii sonuç felaket oluyor. Korkunç bir felaket, daimi bir felaket, ebedi bir felaket oluyor. Onun için söylüyoruz bunları. Peygamberler bunları söylemek için gelmiş. Bizim gibi efendim Peygamber Efendimiz'in naçiz bendeleri ayağının tozu toprağı. Efendim olmayı şeref kabul eden aciz nakiz kimselerde Peygamber Efendimiz'in sözlerini sizlere, sizin iyiliğiniz için naklediyoruz. Çocuklarınızı mümin yetiştirin, has mümin yetiştirin. İman en kıymetli cevher cevherdir. İslam en doğru yoldur. İyi mümin olma, iyi Efendim Müslüman olma, var gücünüzle gayret edin. Asıl saadet budur. Böyle olunca insan cennete girecek. Şimdi bu cennetle ilgili üç hadis şerifi okuyayım Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz: İnne ehle cenneti, men la yemudu, hatta yemle Allahu mesami ahu mimma yuhip ve ehl nari men la yemudu, hatta yemle ahu mesami ahu mimma yekre Enes radıyallahu ta'ala bazı kaynaklar rivayet etmiş başka kaynaklarda da var rivayet diyor ki Peygamber Efendimiz cennet ehli yani cennetlik olacak insanlar dünyadaki insanlardan cennetlik olacak insanlar öyle kimselerdir ki la yemut hatta Allahu masami'ahu mimma Allah onların kulaklarını hoşlarına gidecek sözlerle efendim doldurmadıkça ölmezler can vermezler bu ne demek ne mana kastediliyor buradan? Ölmeden evvel Allahu Teala Hazretleri onlara siz cennetliksiniz diye müjdeler, sevinirler, memnun olurlar, aşk ile, şevk ile hatta o ölümün telaşını, azabını, sıkıntılarını bile görmezler sevinç içinde bir gül bahçesine girercesinde efendim ruhlarını teslim ederler. Neden? Allah kulaklarına fısıldar, söyler, efendim doldurur kulaklarını diyor. Kulaklarını doldurur, sevecekleri sözlerle. Siz cennetliksiniz, peygamberlerin yanında yer alacaksınız, azaptan kurtuldunuz, dünyada yaşadığınız güzel Müslümanca yaşamdan dolayı mükafatlandırıldığınız gibi şeyleri duya duya, güle güle efendim, sevine sevine ya, ruhlarını teslim ederler. Ve cehennem ehli ise Öyle kimselerdir ki Allah onların kulaklarını da efendim hoşlanmayacakları şeyleri doldurmadıkça kulaklarına onların canlarını almaz. Bu ne demek? Cehennemlikler de ölmeden evvel kulaklarına bilgiler doldurulacak. Siz cehennemlik oldunuz. Siz Allah'ın istediği gibi yaşamadınız. Kur'an'a uymadınız. Efendim dünyayı anlamadınız, ahireti anlamadınız. Nasihatleri tutmadınız, kafanız çalışmadı, siz cezaya maruz kötü insanlarsınız, cayır cayır yanacaksınız, cehennemlik olacaksınız diye ölmeden evvel kulakları bununla dolar, cehennemlik olduklarını görür. Hatta cennet ehli cennetteki kalacağı yerleri görür, cehennem ehli de cehennemde yanacağı yerleri görür. Allah bizi cennete eylesin, son nefeste gülerek cennetteki yerlerimizi göre göre, Resulullah Efendimiz'in cemalini göre göre, Efendim, Allahu Teala Hazretlerinin müjdelerini duya duya mümin-i kamiller olarak ölmeyi nasip eylesin. Ama bunun için çalışmak şart. Bu iş oyuncak değil, bu küçük bir iş değil. Hayatın en mühim işi. Din konusu, iman konusu hayatın en mühim konusudur. Sizin için de öyledir, hanımınız için de öyledir. Hanımsanız, kocanız için de öyledir. Çocuklarınız için de öyledir. Herkes için en önemli konu ahireti kazanmaktan önce. Millet tabii bunu önemli görmüyor. İnan, inanmayanlar önemli görmez. İnananlar buna çok önem veriyor. Bunun için canını veriyorlar. Eğer sen önem vermiyorsan aman inanmayanlardan olmayasın. Ya da Müslüman'ım sanıp da İslam'dan, İslam gemisinden, köpek balıklığı azgın denize düşenlerden, olmayasın ona çok dikkat etmek lazım yani acıdığımız için hatırlatma olarak söylüyoruz kendi sözlerimizde söylemiyoruz peygamber Efendimiz'in sözlerini karşımıza alıyoruz efendim e, size onların naklediyoruz yansıtıyoruz hani uzaydan gelen efendim e, titreşimleri kasabaya şehre yansıtan kasabadaki aletlerden de sesi ve görüntüyü e, alıp dinleyen e, insanlar gibi biz de Resulullah'tan aldığımızı, Kur'an-ı Kerim'den aldığımızı size hatırlatıyoruz. Yani sözler Allah'ın sözleri, Peygamber Efendimiz'in sözleri olduğu için çok ciddiye almak lazım. Cennet ehli olmaya çalışmak lazım, cehennem ehli olmamaya çok dikkat etmek lazım. Hayatın en mühim işi bu. Hayatın işi kazanç filan değil. Kazançlar da mirasçılara kalıyor. Efendim Allah inanan insanlara da kazanç veriyor efendim yani il, inananlar illa fakir olacak diye de bir şey yok. Nice nice servetler ihsan ediyor. Gelelim ikinci müjdeli hadisi şerife. Cennetle ilgili olduğu için bu da müjdeli. Efendim, bu da Cabir radıyallahu anh'ten birkaç kaynak tarafından rivayet edilmiş. inne ehle cenneti le yahtacune ilel ulema'i fil cenneti. Ve zhalike ennehum yezurûnallâhe fi küllü cümâtin fe yekûlû temenne temennev alâ aleyye mâ şîtüm. Feyal tefidune ile ulamai, feyakulun maza ne temenn ala ala Rabbina, feyakulun temennu alehi keza ve keza. Feyhum yahdaajune ilehim fil cenneti kema yahdaajune ilehim fil dünyasadaka Rasulullah. Bu hadis şeriflerin Arapçalarla hem Arapça bilenler işin mahiyetini iyi anlasınlar diye okuyorum, hem de bereket olsun, mübareklik yazsın efendim kulaklarınıza diye efendim okuyorum her şeyin aslı bilinsin diye konuşmamız bilimsel olsun, köklü olsun, temelli olsun diye okuyorum sevgili kardeşlerim. Buyuruyor ki bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphe yok ki cennet ehli, cennete girecek insanlar bile yahtacune ilal ulama fi'l cennet. Cennette alimlere gene muhtaç olacaklar. Bir kamillere, büyük alimlere, büyük müştehitlere, Efendim kendilerine tabi oldukları mübarek efendim din büyüklerine orada da muhtaç olacaklar nasıl olacak özellikle en önemli Allah'a fiıklı Cuma her Cuma günü Allahu Teala Hazretlerinin makamında ziyaret edecekler nasıl olacak ne türlü olacak bu ziyaret çok güzel bir şey olacak Allah hepinize nasip etsin her Cuma vaktine denk olan bir zamanda Allahu Teala Hazretlerini cennet ehli ziyaret edecekler. Ne kadar büyük şeref cuma. Orada da demek ki itibarlı bir gün oluyor. Nasıl oluyorsa ve Allahu Teala Hazretleri onlara buyuracak ki "Temennive aleyye maşetüm. Ne istiyorsanız hadi bakalım benden isteyin ey benim sevgili, mübarek, dindar, mümin, halis has kullarım." فَيَلْتَفِتُونَ اِلَى ülema. Bunlar bu sefer dönüp alimlerine bakacaklar, alimlerinin yüzlerine, gözlerine bakacaklar ee, ve diyecekler ki ne isteyelim Rabbımızdan bak bize teklif eyledi, isteyin bakalım dedim, ne isteyeyim isteyelim diye, diye alimlerine soracaklar. Onlar da diyecekler ki Allah'tan şunu isteyin, şunu isteyin, şunu isteyin, keza keza demek yani şunu şunu demek şunu şunu isteyeyim diye öğretecekler orada alimler kendilerine tabi olan dervişlerine efendim talebelerine müminlere fehm yahdajüne ilehim filcene kema yahdajüne ile yahdajüne ileyhim fil dünya dünyada alimlere muhtaç oldukları gibi cennette de ihtiyaçları olacak o bilgili mübarek arif kamil yüksek zatlara Orada da ihtiyaçları olacak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi aziz ve kardeşlerim, tabii hadis-i şerifin bir ana manasını düşünelim, bir de ara manaları çıkartalım, ibret alalım. Alimlere dünyada insanlar muhtaç mı? Muhtaç bu hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Dünyada muhtaç oldukları gibi, ahirette de muhtaç olacaklar. Ee, şimdi Türkiye'deki, efendim, Müslümanlar düşünsün bakalım hangi alime muhtaç ihtiyaç duyuyorlar da kime gidip ne soruyorlar dini meselelerini öğreniyorlar mı öğrenmiyorlar mı efendim tanıdıkları bir alim var mı yoksa kendi başlarına televizyonlarının karşısında efendim işten eve evden işe hiç kimseyi tanımadan efendim böyle e, bir acayip tarzda yaşamaya devam ediyorlar kendi kendilerine sorsunlar bak alimler bir ihtiyaç çok büyük bir ihtiyaç. Şimdi ben Avustralya'da dolaşıyorum. Efendim Avustralya'da İslami faaliyetlerin olmadığı şehirlerde İslami faaliyetleri canlandırmak için gayret ediyoruz. Ben arkadaşlarımla konuşma yaparken diyorum ki havaya ihtiyacınız var mı? Tabii var. Temiz havaya büyük ihtiyaç var, onsuz yaşanmaz. Suya ihtiyacınız var mı? Var. Gıdaya ihtiyacınız var mı? Var. Efendim yaşam için bunlar gerekli. Tamam. Bunların hepsinden daha ziyade sizin alimlere ihtiyacınız var. Ama nasıl alim? Kur'an'ı söyleyen, hadis-i şerifi söyleyen, Allah'tan korkan, dini iyi bilen, doğruyu söylemekten çekinmeyen, dinini satmayan, siyasete, efendim siyasilere, efendim boyun eğmeyen, baskılara boyun eğmeden hakkı söyleyen alimlere ihtiyaç var. Onun için diyorum, bak para toplayın aranızda bir cami yapın bir evi alın, ne yaparsanız yapın, bir caminiz olsun. Böyle derbeder yaşamayın, ibadetsiz yaşamayın, cumasız yaşamayın ve bir hoca getirin. E hocam, şimdi biz o hocanın maaşını nasıl verelim? Maaşınızdan kesin, nasıl eğlenceye para ayırıyorsunuz, seyahate para ayırıyorsunuz, ne yaparsanız yapın, dininizi öğretecek hocayı bulun, ithal edin diyorum, şaka yapıyorum. Tabi hocalar ithal, ihraç meta değildir ama yani Uzaktan da olsa arayıp, bulup getirip Efendim dininizi öğren demek istiyorum. Elhamdülillah birçok şehirde böyle şeyler oldu. Bizim Efendim kardeşlerimizden bazılarını çağırdılar. İşte bazıları da Efendim bazı ülkelerde alimlerin kıymetini bilmiyor. Bizim Türkiye'de din aliminin kıymetini bilen insanlar da var. Bir de bilmeyen insanlar türedi. Alime itibar yok. Efendim herkes din konusunda konuş, konuşuyor. Dişçiye itibar var. Herkes diş çekmeye kalkmıyor. Doktora itibar var. Herkes tedaviye kalkışmıyor zaten yasak. Mimara itibar var. Herkes plan çizmeye çalışmıyor zaten yasak. Efendim mimarlık odasından belgeli birisi imza atmadan belediyeden efendim evin planları bile geçmez. Ama din konusunda bilen de bilmeyen de konuşuyor. Hatta kötü niyetli olan insanlar dini saptırmak için konuşuyor. Hatta din düşmanları İslam'ı tahrif etmek için eğip bükmek için, kendi emellerine alet etmek için Müslümanları kandırmak için konuşuyorlar. E o zaman tabii hakiki alimlere çok büyük ihtiyaç var. Dünyada da ihtiyaç var. Ahirette de ihtiyaç var. Ama nasıl alim? Ehlullah. Allah ehli olan Arif Arifbillah. Allah'ı bilen, Allah'tan korkan, Allah'ın sevdiği alimleri arayıp bulup onlara tabi olmalı hakkı söyleyen dost doğru söyleyen fakültedeyken efendim çok sevdiğim bir e, efendim e, mesai arkadaşımız bir e, zat e, dedi ki hocam şimdi bazı kitaplar şöyle yazıyor bazı kitaplar böyle böyle yazıyor İslam'da resmin hükmü nedir tasvirin hükmü nedir yani bazısı bunu işte e, meşrudur diye filan demeye getirmek istiyor. Ne dersiniz filan dedi. Efendim ben de dedim ki hadis-i şerifler var. Kesin olarak allah Teala Hazretleri musavvirlere, tasvir yapanlara, resim yapanlara lanet ediyor. Bunun olmaması lazım. Çünkü e, insanlar e, şu, bu resimden heykelden e, dolayı eski devirlerde e, işte dinlerini bozmuşlar, insanlara tapmışlar. Efendim kesin. Yani biz tabi ayetleri, hadisleri yok da farz edemeyiz, tahrif de edemeyiz, değiştiremeyiz. Peygamber Efendimiz ne demişse dinin aslı odur. Peygamber Efendimiz uygun görmüyor. Nasıl uygun görmüyor? Bir gün evine girdiği zaman bir desenli perde asılmış evine üstünde işte hayvan deseni kuş oluyor filan, hayvan oluyor. Şimdi de var efendim birçok yerlerde. Onu kaldırmış. Yani nihayet peygamber evi Efendim, nihayet bir kumaşın üstünde bir desen. Demek ki uygun değil. Ben bunu dobra dobra söyledim, teşekkür ettim, memnun oldu. Efendim, ha dedi. Tamam. Yani eyp büğün'ün ahkamını eğip büyümek doğru değil. Aynen söylemek lazım. Seven sever, sevmeyen gitsin Allah Teala Hazretlerine müracaat etsin. Peygamber Efendimize müracaat etsin. Ben e, onun sözünü aynen aktarmakla vazifeyim. Bir başka profesör mesai arkadaşı da bana dedi ki, yani dedi Ramazan Bayramı'nda ben şimdi bir arkadaşımın evine bayram tebrikine gitmişim. Küçücük bir kadehin içine birazcık şöyle likör koysa, ikram etse onu da mı içmeyeceğim, o da mı haram yani dedi. Yani haram olmasın istiyor yani canı. O onun caiz olmasını temenni ediyor. Dedim tabii o da haram. Ama az miktarda. Olsun bir şeyin çoğu haramsa azı da haram buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ama efendim bayramda olsun, bayramı yani Ramazan bayramı Dini bir bayram günah işleyerek kutlanır mı? Efendim uzun boylu böyle anlattım. E, demek ki bazıları efendim e, bu şeyleri değiştirmek de isteyebiliyorlar. Hakiki alimlere efendim dost doğru söylemek vazifesi düşüyor. Eğip bükmeden. Bazen bir e, siyasi rüzgar esiyor. Bazen bir baskı geliyor. Bazen bir efendim... E, efendim biz devrimbazız, biz efendim düzenbazız diyen insanların efendim şeyi oluyor. Onların baskısı üzerine din değişmez ki. Dinin aslı neyse o. Efendim başörtüyü şey olarak, siyasi bir simge olarak örtüyorlar. Öyle bir de örtse başörtü dini bir simge aslında. Dindar olanlar örtüyor. Babalarımızın, dedelerimizin albümlerde resimlerine baktığımız zaman hiç görüyor muyuz? Yani... Böyle büyüklerimizin, anneannelerinin, babalarının, eşlerinin resimleri bakılsın. Hiç başı açık var mı? Hep başörtüsü. Bizim hem töremizde var hem dinimizde var. Binaenaleyh bir parti de onu yapıyorsa, o dini töre o yapıyor diye de kaldırılmaz. Yanlış. Başörtüsü Allah'ın emridir örtülecek. O kadar. Doğruyu söylemek lazım. Alimlere bu vazife düşüyor. Eğer eğip bükenler, lafı eğiverip çevirenler de ilme hıyanet etmiş oluyorlar ine ihanet etmiş oluyorlar. Üçüncü hadis-i şerife gelelim cennet ehliyle ilgili. Efendim bu hadis-i şerifte de Büreydah radıyallahu anh'ten rivayet olmuş. Allahu Teala Hazretlerinin Resulü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne ehle cenneti ye'dkhuluna alal cebari kullay yevmin merrateyni feyakrau aleyhim'l Kur'an ve kat e, celese kullumri minhum meclise ellezi huve meclisuhu ala menabiri durri yakut, ve yakut ve zümurrud ve zahab ve filta bil a'mal fela takarru ayunuhum kattu kemal takarru bizalike yesme ve lem şey en azama minhu ve la asra minhu summe yansarubuna ila halim ve karret ayunuhum na'imena ila misliha minel kad Efendim bu da cennetten bir sahneyi anlatıp bitiyor bu hadis-i şerif. Ben de tabii konuların tükenmesini istemiyorum. Biraz da efendim e, tabii hadis-i şeriflerde bir yerde bırakıyor. Sözün efendim e, kafi miktarda olması gerekiyor. O, ötekilerini de başka zaman söyleriz inşallah. Cennet ehli cebbar olan Allahu Teala hazretlerinin dergah-ı ilahisine günde iki defa girerler key o onlara Kur'an. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i onlara okur. Az ve muhterem kardeşlerim şu evinizdeki Kur'an-ı Kerim, şu karşınızdaki, şu raftaki Kur'an-ı Kerim bak o Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Allahu Teala Hazretleri cennette kendisini günde iki defa ziyarete gelen müminlere Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi okuyacak. Efendim müminlerin kulakları Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala Hazretlerinin okuyuşundan dinleyecekler ve katçe şeküllümin minü meclise hullez ki hüve meclisü. Yani müayyen kendi yeri olan oturması için kendisine ayrılmış olan yere hepsi oturmuş olacaklar. Ala menabiri turri vel yakuti ve zümrüdü ve zahabi vel fitta. Bil amal. Amellerine göre inciden, yakuttan, zümrütten, altından, gümüşten efendim kürsülerine, koltuklarına, sedirlerine, mimberlerine oturmuş bir vaziyetteyken Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerimi onlara okuyacak. Fera takarru ayunun katdu kemah takarru bizelike. Bu olay kadar onları şenlendiren, gözlerini efendim serinleten, hoşlarına giden daha güzel bir şey kat <gülüyor> olmayacak. Çok hoş bir hal olacak bu. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala okuyup onların dinlemesi öyle zümrütten, yakuttan efendim inciden altından, gümüşten ama amellerine göre diyor koltuklarda oturacaklar. Yani çok iyi amelli, çok güzel koltukta oturacak. Biraz gevşek olanlar daha efendim düşük efendim süsteki veya güzellikteki yerlerde oturacaklar. Yani amel işlemek çok önemli, icraat, ibadet çok önemli. İbadetlerine göre insanlar yükselecek orada. Çok memnun olacaklar, gözleri çok şenlenecek. Velem şey en azama minhu ve ahsen. Bundan daha muazzam ve daha güzel bir şey işitmemiş olacaklar cennette. O ses, o Kur'an'ın Allah'tan dinlenmesi, o sesin güzelliği başka o kadar güzel hiçbir şey olmayacak Efendim mes olacaklar mesrur olacaklar memnun olacaklar rahmede kark olacaklar Sünmeyansrafuna ilari hahim sonra Efendim e, yerlerine Efendim kendilerinin olduğu e, yerlerine gidecekler yani e, rihal demek e, şeylerin e, meskenlerini eşyalarının olduğu yer demek yani. Meskenlerine gidecekler. Gözleri şenlenmiş, işleri nurlanmış, şenlenmiş olarak, naimine, nimetlere kalk e, olmuş olarak. Ertesi gün tekrar Rablarının dergah-ı ilahisini ziyaretlerine gidinceye kadar öyle memnun bir şekilde evlerine dönecekler. Aziz ve sevgili kardeşlerim, yani Böyle güzel haller olacak cennette. Bir sahne bu. Daha nice nice güzellikler olacak. Ama günde iki defa dergahı ı izzete girip Allahu Teala Hazretlerinden Kur'an-ı Kerim'i dinlemek çok, çok güzel bir nimet. Kur'an-ı Kerim'in kıymetini bilin. Kur'an-ı Kerim'e izzet ve hürmet edin. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kur'an-ı Kerim raflara konulmak için inmedi. Manasını anlayasınız diye Allah'ın emirleri olarak indi. Ezberlemeniz lazım, manasını öğrenmeniz lazım, sevmeniz lazım, çoluk çocuğunuzu öğretmeniz lazım, hayatınızı Kur'an'a göre düzenlemeniz lazım. Bakın ben Avustralya'da geziyorum, 5000 kilometre yaptım, şehir şehir dolaşıyorum, az bir şey değil, büyük rakam bunlar. Efendim Ne gördüm? Her şehirde muazzam kiliseler, muazzam efendim e, dini binalar ve emlak gördüm muazzam muhteşem yani o kadar dindar ki bu adamlar o kadar dini müesseseler kurmuşlar ki o kadar dinlerine bağlılar ki yani e, ama tabi e, dinlerine de bağlı efendim bağlı olmayanları efendim veya edepsizlik yapanlar veya açık saçık olanlar vesaire ayrı ama e, her taraf her taraf kilise ve dini bina dolu Bizimkiler alay ediyorlardı. İstanbul'da gelmiş turistin birisi de minareleri görünce bunlar fabrika bacası demiş, yok minare demişler. İşte oradan biraz taş atmak istiyorlar İslam'a. Yani fabrika yapmamışlar da minare yapmışlar diye. Halbuki onlar o devirde hem minare yaptılar hem cihad ettiler hem de her türlü görevleri yaptılar. Bu devre Müslümanları yapmıyor görevlerini. Bu devre Müslümanları da ne yapması gerekiyorsa yapsın. Yani fabrika kurmak için az mı gayret ettik? Motor fabrikaları kurduk biz Müslümanlar olarak. Yani biz şahsen mesela İskenderpaşa Camiası olarak nice nice fabrikalar kurduk. Nice nice efendim sanayi kuruluşlarını e, kuruluşuna efendim, sebep olduk. Yaptık. Yani Türkiye'nin sanayileşmesine nice katkılarda bulunduk. Ama işte e, taş atmak e, huyu olunca duramaz. Bazıları böyle yaramazlar. Sataşırlar, taş atarlar. Ama benim burada Avustralya'da gördüğüm kesin bir şey var. Avrupalılar, dindar insanlar, hatta Siyasetlerini din üzerine oturtmuş durumdalar. Bugün Avrupa Birliği dediğimiz, Almanya'nın siyasileri çekip götürdüğü hareket yürütenler ve bu fikri ortaya atanlar kimisi papaz, kimisi din adamı. Yani bunlar bu e, şeyleri büyük bir Hristiyan devleti kurmak için yapıyorlar. Papalıkla uyum içinde yapıyorlar. Papalık onları destekliyor. Kilise ile beraber çalışıyorlar. Kilisenin partileri var. Efendim itibarı var, milletvekilleri var, okulları var, üniversiteleri var, her şey var. Bizde, bizde dine karşı tutum çok yanlış. Avrupa'yı hiç anlamamak demek ve milleti hiç anlamamak demek, hürriyeti ve demokrasiyi medeniyeti hiç anlamamak demek. Dışarıyı gezen anlıyor yani. Bunlar bizden çok daha dinlerine bağlı. Batıl olduğu halde bağlı. Bir de hak olarak bağlı olsa cihan değişecek. Çok güzel hizmet etmişler Avustralya'nın her yerini geziyoruz. Hep dindarlar, toplanmışlar. Cemiyet kurmuşlar, hizmet etmişler. Şimdi ben Türkiye'ye gelirsem Nice hizmet dernekleri kuracağım, neler yapacağız inşallah. Burada gördüklerimden daha güzellerini yapmayı düşünüyorum. İnşallah siz de bize yardımcı olursunuz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi Kur'an-ı Kerim'in ehli eylesin. Kur'an-ı Kerim'i cennette Allahu u Teala Hazretlerinin dinlemeyi size bize nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymayı nasip eylesin. İslam'a güzel hizmet etmeyi nasip eylesin. Nice nice güzel hizmetler yapalım, arkamızda güzel eserler bırakalım, hayırlı anılalım. Cennetlik olalım, Cemalullah'ı görelim, Rıdvan-ı Ekber'ine Allahu Teala Hazretleri'ni erelim.